Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala <gülüyor> Şimdi bir sevindirici ve üzücü bir e, mektup geldi bana. E, çok enteresan. İçimiz e, yine acıyor. E, diyor ki, yine okuyacağım. Ben 20 yaşında bir gencim diyor. Üniversitedeyim. Ama Namazımı beş vakit kılıyorum. Oruç oluyorum. Ailem Müslüman bir ailedir. Ama benim ortam üniversitede çok kötüdür. Gençler mençler zor zor ben kendimi kurtarıyorum. Ama diyor elhamdülillah dinime bağlıyım. Namazımı hiç bırakmadım. Ama diyor üniversiteye gireni kötü bir şey müdmini oldum. Yani alışkanlık yaptı bende. Arkadaşlarım vasıtasıyla İnternette girip kötü fotoğraflara bakıyorum. Yani açıksa açıksa kadınlara bakıyormuş. Orada ilişkileri filan hepsine bakıyormuş yani. Diyor içim çizliyor. Biliyorum günah işliyorum. Seni tanımıyorum diyor hocam. Ama rastgele internette derslerini duydum. Kalbim ısındı diyor. Ondan dolayı diyor ki ben ne yapmaya kalktım? Size bu mektubu, e-mailinizi buldum, göndermeye e, gönderdim diyor. Diyor hocam Allah rızası için ben namazda durarken tadalmıyorum artık. Namazda duruyorum, gözüme o fotoğraflar geliyor. Yemin ediyorum yapmayayım ama çok sabredemiyorum. Bir gün, üçüncü gün bir de açıyorum, az bakayım diyorum. Bir fotoğrafa, çift fotoğrafa birden kendimi sabah azanında buluyorum. Ne'udu billah. Allah yardım etsin sana kardeş. Ondan dolayı diyor ne nasihat edebilirsin hocam bana? Muhakkak bunun bir yolu var alimler. Bizim dinimizde Allah bizim başımızı boş bırakmamış. Ben kaba taslak biliyorum tövbe ama yapamıyorum. Bana bir yardımcı olabilir misin? Bunu anlatıyor. Evet. Allah ve yardımcın olsun kardeş. Önceden sana çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bizi sevdin, bizi güvendin. Allah da seni sevsin. Allah seni de sevsin, bu dertten kurtarsın seni. Allah yol doğru yolu sana göstersin. Hakkı ittiba etmek, batılı da göstersin onu. Ondan uzak durmay. Allah bütün seni ve bütün cenzlerimize muhafaza eylesin şar yolundan, kötü arkadaşlardan. Önceden arkadaş. Önceden bir diyelim. Senin en güzel yapabileceğin şey nedir? Doğa. Allah'a dua edeceksin. Benden bir şey bekleme. Hiçbir doktordan da bir şey bekleme. Bu ilaç manevidir. Manevi yerden gelir. Maddiden gelmez. Bu ilaç kalp hastalanmış. Kalbin hastasına doktor çare edemez. Kim çare eder? İman. İman nedir? Maddidir. İmanı kim verir Allahu Teala. Tek onun elindedir. Onun için sana nasihatim. Geceler kalıyorsun, fotoğrafa bak, bakacağına, bir gece kapat bilgisayarı, fişini çek. Ondan sonra güzel ebdes al, kirkat namaz kıl. Ondan sonra dön allah Teala'ya. Bütün gönlünle iste bunu. Yok ben bir görevdir hoca dedi bunu yapayım. Hayır. Ben dediğim için önemli değil. Ben seni tanımıyorum, sen de beni tanımıyorsun. Ama bütün gönlünle Allahu u Teala'ya göz gözyaşıyla, sücdeye kapan ağlayarak, yaşında Allah nasıl aç susuz kalmışsın, öleceksin bir tane yer varırsın, böyle allah Rabbine yer varacaksın. Kimse yok, riya yok, seninle Allah'ın arasında. Çünkü Allah subhanehu ve teala gafir surasında 60. ayette Rabbimiz çok kerimdir kardeşim. Hiç ümit kesme. Ne diyor ki? وَقَالَ رَبُّكُمْ Rabbiniz dedi ki اُدْعُونِي أَسْتَجِبِ لَكُمْ Dua edin bana ben cevap veririm. Ben isticabe ederim. İst sadece dua edin. İsteyin menden. Kim dua etmez bana diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ an ibadeti. Benim ibadetimden benim ibadetim küçümsanlar, yapmazlar, karşı gelirler. Se yedhulune cehenneme dâhirîn. Cehenneme girenler. Cehenneme girenlerle. Kimdir olar? Çafirler, fasıklar, facirler. Kim istikbar eder ibadetten? Kendini büyük sanar. Fasıklar, facirler, müşrikler, çafirler. Doğa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, ibadetin ta kendisidir. Bir rivayette diyor, ibadetin özüdür. Onun için arkadaş, dua edeceksin. Özellikle gece gece vakitte bak. Gece kalkacaksın, el ayağı uyumuş, kalıyorsun sen. Allahu Teala, samanın üçte birine, sama dünyasına iner. Gecenin kalacak üçte birin. Yani gün batımıyla, gün doğumunu böleceksin, e, fecir sabah azanını böleceksin üç yere. En son üç, üçü en son bölümünde Rabbil Alemin dünyanın semasına anır. Sahih hadiste kendine layık olan bir şekilde. Var mı benim kulum bana istesin vereyim ona, dua etsin isticab edeyim ona. Al sana fırsat. Özellikle süjdede dua et. Gözyaşıyla ağla. Başına yas koydun ağla. Ya Rabbi benim kalbimi temizle. Namazlardan sonra, fers namazlarından sonra benim orada internete yaz. Duanın adabı, açamı orada hangi dualar isticabe olunur, onları sana orada aç Orada onları işlersin. Dua edeceksin. Nasıl bir tane ataştan yen yani boğulur, bağırıyor Yetişin Allah'a, imdat kurtarın beni. Böyle Allah'a yer varacaksın. Bütün kalbinle. Bu bir. İkincisi, elinden geldikçe ibadetlerini artıracaksın. Güzel ameller yapacaksın. Amelin de en güzeli nedir? Namazdır. Çünkü allah Teala en kabut 45. ayette Inne tenha anil vel namaz kötülükten, münkerden, fahişten uzak tutar insanı. Devamlı beş vakit azan okundu camiye koşacaksın. Elinden geldikçe camide namaz kıl. Elinden geldikçe kitap oku. Elinden geldikçe internete giriyorsun. O siteleri sil. En sık kullananlardan o siteleri sil. Davet, Kur'an, ders sitelerini ekle. Çünkü ibadetler salih emeller nedir? İnnel hasenate yudhibnes seyyiat. Hud surası 114. Yaz yanında bunları. Tefsir kitapların yoksa internette var tefsirler elhamdülillah. Sen internetlisin. Bundan anlarsın bilgisayardan. Orada dön maallelerine, tefsirlerine görersin. Üçüncü, dini kitaplar al oku. En başta gelen kitaplar da allah Teala'yı tanı hakkıyla. Kimdir senin Rabb'in bu? Allahu Teala Hazreti Allahu Teala diyorlar. Kimdir bu Allahu Teala? Onu bir tanı, isimleri, sıfatları. Çünkü onu tanımasan kolaydır sen ona isyan etmen. Onu hakkıyla tanısan korkarsın onun. Sen üniversitede zalim bir müdürün var ise, hocan var ise ne yaparsın? Karşı gelmezsin ona. Onu ne kadar zalim olduğunu bildiğin için ama Rabbil Alemiz ne kadar rahim ise de o kadar acımasızdır kafirlere, fasıklere. Onun için Allah-u Teala'yı iyi tanıyacaksın, okuyacaksın Rabbi Alemin azabı nedir. Ondan dolayı Allah-u Teala'yı iyi tanısan alimler diyorlar ki esyan etmezsin. Onun için imanın en üstün derecesi ihsan derecesidir. Sen Allah'ı görmüyorsan o seni görüyor. Kimse seni odanda görmüyor internet başındasın saat 2'de 3'te açık saçık filmlere bakıyorsun ama kim görüyor seni Rabbin. Ondan dolayı ne yapacaksın? Alimlerimiz demiş ki bakma günahın küçüğüne. Bak isyan ettığının azamatına. Sen çivi isyan ediyorsun. Değil mi? Bir fotoğraftır. Bakıyorum. Bırak filmleri bir çıplak kadının fotoğrafıdır yani sadece bir bir yerine bakıyorsun sadece yüzüne bakıyorsun kadın çıplak değil güzel bir mankendir yüzüne bakıyorsun bir şey değil ya küçük bir şeydir bu önemli değil küçüktür büyüktür önemli olan cime siyan ediyorsun o ne kadar büyüktür evet üçüncü bilgiye arkadaş Ey benim kardeşim Allah sana hidayet versin. Doğru yolu göstersin. Bize de, sana de şaşırmasın hidayet yolun. Bil ki cennetin yolu çiçeklerle, rahatlıkla, halı da serilmemiş. Cennetin yolu zordur. Ne ister? Sabır, cihad ister. Sabır nedir? Kendini tutacaksın. İşte bakmayacaksın, tuttun. Cihad nedir? Nefsin seni zorlar sen itleyeceksin onu. O zorlar bu nedir? Cihad ediyorsun. Ankabut surası 69. ayette Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Bizim yolumuzda cihad edenler, nefsistleriyden. Nefis diyor bak, sen diyorsun bakmam lan. Bakmam. Havaya uçuşan bakmayacağım diyorsun. Ve bakmadın sabah oldu gittin camide sabah namazını kıldın. Müjde geliyorsun işte. Le nehdien ne Biz olara doğru yolu gösteririz. Wa inna Allaha le muhsinin Allah muhsinlerdendir. Neyden sen muhsin oldun? Çünkü mücadele ettin. Ben bakmıyorum Neye? Allah'tan korktun. Sonra bakmak dördüncü. Bakmak nedir? Gözden bakmak çok kötü bir şeydir. İnsanın göz nedir? Kalbin girişidir, aynasıdır. Giriyor kalbe yerleşir. Göz çok kötü bir şeydir. Haramı gördün, vasfeseyi alır içeriye. Şeytanın en giriş noktalarından kalbe gözdür. En kuvvetli noktası kalbi, şeydir, gözdür. Şeytanın tek giriş noktası var insan oğlunun beynine, kalbine, aklına, zihnine, ha kararına nefistir. Nefise de en etkin, en etkin nefsi elde etmek için gözdür. Onun için Allah Teala diyor ki, Nur Suresi 30'da: "Kullu'l mu'minin'e yığdudunla min absarıhim, kullu'l mu'minin'e gulunla min absarıhim. Gözlerini indirsiler." Bakmasınlar. Allah Teala sana emir vermiş. On hiç bakmayacaksın arkadaş. Göz zerellidir. Gözden giriş yapar. Bak, gözden, gözünü indirsen, kadına bakma. Üniversitede de güzel kızlar var, bakma. Gözünü indir. Bakma. Ne kadar güzel olsa, 20 sene sonra o kadına git gözünü koy gözünün önüne. Bakma, gözünü indir. Mücadele et nefsinle kalbin daha temiz olur. Amelin daha salih olur. Göz hastalıktır. Göz, bazı diyorlar, iblisin en güclü okudur, kalbe uğrar. Gözden hemen şimşek kalbe uğrar, yaralar seni. Eğer sen gözünle baktın, kalbinde iman, tat hepsi gider. Bakmasan ne olur? Gözünle bakmadın, kalbinde imanın tadını alırsın. Bakmadığın zaman kalbin Hakla batılı ayırabilir, firasat sahibi olursun. Ama baka baka kalbin ölür, simsiyah olur. Kalbin hasret nedamet içinde olur. Kalbin her zaman öfçededir, işte sen dediğin gibi Risale'de. Ama bakmasan ne olur? Her zaman sevinçli, nürden dolu olur. Baka baka bu kötü fotoğraflara kalbin ne olur? Esir olur, şehvetinin esir olur. O seni kontrol eder. Yatakta uzanmışsın. Sana yer. "Ya şimdi ne uzandın ya? Erçendirele. Kahçet bir iki tane şey, fotoğrafa yan filme bak da. Bak ne güzeldir." Hemen kahkarsın, kuzu kuzu gidip otursun, bilgisayar açarsın, ona bakarsın. İşte kalp nedir? Kalp sana emir ediyor. Hastalanmış. Kalbi neyle şey yapacaksın, bakmayacaksın. Kalbi Allah'ın zikriyle İstiğfarı zikri ağzından düşürme Her zaman istagfirullah, istagfirullah, istagfirullah, istagfirullah, ile, ilahe Her zaman bunu de Madem sen imanlı çocuksun Ben bu ilacı Ama sen güzel seçmişsin Bak doktora gelmişsin Ben tub doktoru değilim Beden manevi doktorun Ama kalbin yaralandı Tanisyonu var bilmem neyi var Tubba gidebilirsin Şimdi sen gelmişsin, ben manevi doktorum. İlaç, reçete yazıyorum sana, uygula. Her zaman ağzın ıslansın neyle? Zikirde. Allah'ın adıyla. İkinci bu konuda kitablar var. Kalp hastalığıyla, vasvasayla, gözle ilgili kitablar var. En güzeli de İbn-i Kayyim'in çok güzel bir kitap var. Edda ve Deva'a. Onun şu anda telca adını aklıma gelmedir. İstersen bizim yayın evini de ararsın. Numarası var sende. İnternetten de bulursun. Graba yayınları yazsan internette çıkar site. Bu kitabı sorabilirsin İbnül Kayyim. Yan buna benzer kitaplar var okursun. En son olarak ar ar o arkadaşlar var ya. Kötü arkadaşlardan vazgeçeceksin. En iyilerini seçeceksin. Hiç bulamıyorsan en uygununu seçeceksin. Kim daha okumayı seviyor? Eğer namaz kılan dindar yok uysa muhakkak var. Dua edeceksin. Allah gönderir seni böyle arkadaşlar. Yeter ki hali sana bir tövbe et. Dönme bu işe. Allah'tan iste bunu. Ya Rabbi bir tövbe ettim. Senden istiyorum yardım bana. Kötü ortamı bırak. Kötü ortam zerellidir. Kötü ortamı Resulullah aynen bir demirci dükkanına benzetmiş. İçeriye girsen, hiçbir şey yapmasan, yen dumanı, yen köz atar, sana zerel verir. Ama kö iyi ortam aynen bir perfüncü dükkanda benzer. Almasan bile o at var, otmarsanın, havanın kokusu sana siner. Evet arkadaş, Allah sana yarva yardımcı olsun. Ben sana söz veriyorum. Elimden sana bir şey gelmez ama söz veririm sana ben senin için dua edeceğim. Ve bunu duyan bütün arkadaşlarımdan talep ediyorum. Bu kardeşe ve bunun gibi birçok kardeşlere dua etçiler. Çünkü zahri gaybten bilmeyen insan için o dua haber olmadan arkasından dua etmek mustacaptır. İsticaba dualerdendir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Yani ben bir kardeşim için onun haberi olmadan dua edeceğim, Allah onu hemen cevaplandırır. Onun için bu kardeşlerimden, kardeşlerimden arzu ediyorum, bu kardeşimizsin ve buna benzer. Ve bizim için, hepimiz için dua edelim, bu yollardan uzağ olalım. Allah bizi sırat-ı müstakim üzerine kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alem.